O zamanki hayatına kısa bir bakış. Evvela, hükema-i mesleklerine sülûk ederek zühd ve riyazete başladı. Hükema-i tedric tedriç kanunu mucibince vücutlarını riyazete alıştırmışlardı. O ise tedrice riayet etmeyerek birdenbire riyazete daldı. Gün geçtikçe, vücudu tahammül etmeyerek zayıf düşmeye başladı. Üç günde bir parça ekmekle idare ediyordu. Ulema-i Yunun riyazetin kûşayiş-i fikre hizmet ettiği nazariyesi üzerine onlar gibi yapacağım diye çalışıyordu. Sâniyen İmam-ı Gazali Hazretlerinin İhyâ-ül Ulûmunda tasavvuf noktayı nazarında "Dâma yürîbuke ilâ mâ lâ yürîbuke" kaidesine ittibâen ekmeği bile bir zaman terk edip ot ile idareye koyuldu. Salisen Nadir konuşuyordu. Kürtlerin edip dahilerinden Molla Ahmed Hani Hazretleri'nin gündüzleyin bile havf ile girilen Kubbe-i kapanır, bazen geceleyin de orada kalırdı. Bundan dolayı ahali Bediüzzaman'a, Ahmed Hani Hazretlerinin feyzine mazhar olmuştur diyordu. Bu hali müşairun-i leyh'in kerametine hamd ederlerdi. O vakitlerde kendisi 13-14 yaşlarındaydı. Sonra ulemadan mümtaz simalarla mülakat etmeye karar verdi. Ve Bağdat'a ziyaret kastıyla hocasından izin istedi. Derviş kıyafetine girdi. Yolları takip etmeden dağlarda, ormanlarda gece dolaşarak Bağdat'a gitmek niyetindeyken Bitlis'e geldi. Bitlis'te Şeyh Mehmet Emin Efendi Hazretlerinin yanına giderek iki gün kadar dersinde bulundu. Şeyh Mehmet Emin Efendi kendisine Kisve-i ilmiyeye girmesini teklif etti. Molla Said cevaben Ben henüz Sinni Buluğa vasıl olmadığımdan Muhterem bir müderris kıyafetini kendime yakıştıramıyorum ve ben bir çocuk iken nasıl hoca olabilirim diyerek teklifini kabul etmemiştir. Bundan sonra Şirvan'daki biraderinin yanına gitti. Orada büyük kardeşiyle ilk görüşmede aralarında şöylece kısa bir muhavere cereyan etti. Molla Abdullah, sizden sonra ben Şerhi Şemsi kitabını bitirdim. Siz ne okuyorsunuz? Bediüzzaman, ben 80 kitap okudum.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 Kifayeti ilmiyesini takdir ile sekiz ay evvel talebesi bulunan Molla Said'i kendisine üstad kabul etti ve talebelerinden gizli olarak küçük biraderinden ders almaya başladı. Ve bir tabi daha evvel okuttuğu kardeşini kendisine üstad yaptığını sezdirmiyordu. Nihayet talebeler Molla Abdullah'ın Molla Said nezdinde ders okuduğunu kapıdan, anahtar deliğinden gizlice görünce taaccüp ederek sormuşlarsa da Molla Abdullah cevaben, Nazar değmemek için ben ona ders veriyorum demiş ve talebelerini aldatmıştı. Molla Abdullah'ın yanında bir müddet kaldıktan sonra Siirt'e gelir. Orada bulunan Molla Fetullah Efendinin medresesine gider. Molla Fetullah, Molla Seyid'e. Geçen sene Süyut'i okuyordunuz, bu sene Molla camii mi okuyorsunuz? Bediüzzaman, evet camii bitirdim. Molla Fetullah hangi kitabı sordu ise, bitirdim cevabını alınca, taha yürde kaldı. Bu kadar kitabı bitirdiğini, hem de az zamanda bitirdiğini aklına sığıştıramadı, taaccüp etti ve dedi, ''Geçen sene deliydin, bu senede mi delisin?'' Bediüzzaman, insan başkasına karşı kesri nefs için hakikatı ketmede bilir. Fakat babadan daha muhterem olan üstadına karşı, hakikatı mahzdan başka bir şey söyleyemez.'' Emrederseniz söylediğim kitaplardan beni imtihan ediniz der. Molla Fetullah hangi kitaptan sordu ise cevabını güzelce verir. Bunun üzerine bu muhabereyi dinleyen ve bir sene evvel Said'in hocasının hocası bulunan Molla Ali sur anlamındaki zat kendilerinden ders almaya başladı. Molla Fetullah, pekala, zekada harikasınız fakat hıfsınız nasıldır?" Makamat-ı Haririyeden birkaç satırını iki defa okumakla hıfs edebilir misiniz diyerek kitabı uzatır. Molla Sait alarak bir yaprağını bir defa okumakla hıfz etti ve okudu. Molla Fetullah zeka ile hıfzın ifrat derecede bir kimsede tecammu nadirdir diyerek hayrette kaldı. Bedüzzaman oradayken Cemul Cevami kitabını günde 1 iki saat iştigal etmek üzere bir haftada hıfz etti.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 Bunun üzerine ulema bir yerde toplanarak Bediüzzaman'ı davet ederler. Bediüzzaman, intihab ettikleri bütün suallerine bilâ tereddüd cevap verirken, Molla Fethullah'ın yüzüne bakıyordu. Sanki kitaba bakıyor gibi kendilerinden okuyarak cevap veriyordu. Bunu gören ulema, Bediüzzaman'ın harikulade bir genç olduğuna hükmedip, faziletini takdir ve sena ettiler. Bu hal etrafta işitilir. Ahali kendisine veliullah derecesinde ihtiram eder ve o nazarla bakarlar. Bu vaziyet ikinci derecede bulunan bir takım alim ve talebelerin rekabetlerini artırdı. Genç, tecrübesiz talebelerden bir kısmı ilmen malûp edemedikleri bedüz zamanı kavga yolu ile iskat etmek teşebbüsünde bulunmuşlarsa da meseleden haberdar olan siirt ahaliisi kendisini kurtarmak için gelmişler. Ahali nazarında büyük mevkiyi olduğu için derhal muarızların ellerinden kurtarılmış ve bir odaya bırakılmış ise de Bediüzzaman mesleklerini olan fevkalade muhabbetinden muarızları bulunan talebe ve ehli ilmin cahillere hedef olmamasını temin için kendisi odadan çıkıp muarızları tarafından telefedilse edilse bile ehli ilmin işine cahillerin karışmamasını müdafaa eder. Bu ihtilafı kaldırmak maksadıyla herhangi bir talebeye beni öldürünüz İlmin haysiyetini muhafaza ediniz diyerek, yüzünü çevirmiş ise de, hiçbir talebe kendisine hücum etmemiş ve nihayet ihtilaf bertaraf edilmiştir. Siirt mutasarrıfı, kendisini muhafaza etmek üzere yanına çağırdığı ve o talebeleri nefh haberini tebliğ etmeye gönderdiği jandarmaya karşı, zaman biz talebeyiz, birbirimizle dövüşürüz, barışırız aley, mesleğimiz haricinde bulunan birisinin bize karışması muvafık olmadığından gelemeyeceğim ve hata da benimdir. cevabında bulunarak jandarmaları reddetmiştir. Bu esnada 15-16 yaşlarında bulunuyordu. Lakin kuvveyi bedeniyece pek çevik ve metindi. Saidül Meşhur lakabıyla yad ediliyordu. Siirt'te, kendisiyle mücadele etmek isteyen bütün arkadaşlarına karşı hazır bulunduğu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 Bu söz Molla Said'e tebliğ edildiği anda, zaten bu gibi sözlere fıtraten tahammülsüz olduğundan, Şeyh Emin Efendi'nin huzuruna çıkarak elini öper ve ''Efendim, beni imtihan ediniz, kabili hitap olduğumu ispat etmek isterim.'' der. Şeyh Emin Efendi, mütenevvî ilimlerden ve en müşkül meselelerden 16 sual tertip ederek sorar. Molla Said, suallerin umumuna cevap verdikten sonra, Kureyş Camii'ne gider, ahaliye, vazu nasihat etmeye başlar. Bunun üzerine Bitlis âlisinin bir kısmı Molla Sayide, bir kısmı da Şeyh Emin Efendi'ye yardım etmek isterler. Bundan dolayı, vali, büyük bir vukata meydan vermemek için, Bediüzzaman'ı nef eder. Bu defa da Şirvan'a gider. Zaten, infirat eden böyle zatların muarızları pek çok bulunur. Bilhassa, Mücadele ilmiyede malûf düşenlerden bazı zahir hocalar Molla Said'i ahali nazarında küçük düşürmek için var kuvvetleriyle çalışıyorlardı. Her hususatını tecessüs ettirirlerdi. Bir gün nasılsa kaza-en sabah namazını geçirmiş. Buna vakıf olan hasımları Molla Said namazı terk etmiştir diyerek ahali arasında işaada bulundular. Molla Said'ten soruldu ki niçin herkes bunu böyle söylüyor? Molla Said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 Şirvan'da bulunduğu sırada Siirt civarından birisi gelerek, aman efendim, Siirt'e bir çocuk gelmiş, kendisi 14-15 yaşında, umum ulemayı ilzam etti. Şunu ilzam etmek için sizi davete geldim der. Molla Sayit de şu davete icabet ederek Siirt'e gitmek için hazırlanır. Yola düşerler, iki saat gittikten sonra o küçük hocanın evsaf ve kıyafetini sorar. O adam.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 Kendisi ekmeğini yemeğin suyuna batırarak kanaat ediyordu. Neden dolayı taneleri karıncalara veriyorsun denildiğinde "Bunlarda hayatı içtimaiye malikiyet ve fevkalade vazife şinaslık ve çalışma bulunduğunu müşahede ettiğim için cumhuriyet perverliklerine mükafaten kendilerine muavenet etmek istiyorum." cevabında bulunmuştur. Haşiye: 1935'te Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?" sualine cevaben, Eskişehir mahkeme reisinden başka, daha sizler dünyaya gelmeden, benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu, elinizdeki tarihçey hayatım ispat eder, diyerek, yukarıda zikredilen karınca hadisesini anlatır ve şöyle der. Ulefay-i Raşidin, her biri hem halife, hem reisi cumhur idi. sıddık Ekber, aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama, Elbette reis-i cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. Tillo'da iken, bir gece Şeyh Abdülkadir-i Geylânî, Kuddüs-e Hazretlerini rüyasında görür. Geylani Hazretleri, Kuddüs-e kendisine hitaben, Molla Sayit, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'ya gidiniz,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 seni hidayete getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namazını kılacaksın veyahut seni öldüreceğim demesinden paşa hiddetlenerek dışarı çıkar. Biraz dolaştıktan sonra yine çadıra girer ve Molla Said'e ne için geldiğini tekrar sorar. Molla Said, sana söyledim ya, onun için geldim der. Mustafa Paşa, çadırın direğinde asılı bulunan Said'in kılıncına işaret ederek, bu pis kılınçla mı? Bediüzzaman, Kılınç kesmez, el keser cevabında bulunur. Mustafa Paşa tekrar dışarıya çıkarak biraz gezindikten sonra içeriye girer. Bediüzzaman'a Benim cezirede çok alimlerim var. Eğer hepsini ilzam edebilirsen senin dediğini yaparım. Eğer ilzam edemezsen seni Fırat nehrine atarım. Molla Said Bütün ulemayı ilzam etmek benim haddim olmadığı gibi Beni de nehre atmak senin haddin değildir. Fakat ulemaya cevap verince, sizden bir şey isterim ki, o da mavzer tüfeğidir. Şayet sözünde durmazsan, seni onunla öldüreceğim, der. Bu muhabereden sonra, paşa ile birlikte, atlarla cezireye giderler. Yolda paşa, katiyen Molla Said'le konuşmaz. Bani hanı dedikleri mevkiye gelince, yorgunluğundan Molla Said orada biraz yatar. Uykudan uyanır uyanmaz, etrafında bütün cezire alimlerinin kitapları ellerinde beklediklerini görür. Biraz görüştükten sonra çay ikram edilir. Cezire alimleri Molla Said'in şöhretini işittikleri için mebhut ve hayran bir vaziyette çaylarını bile unutarak Molla Said'in sualine intizar etmekteydiler. Molla Said ise kendi çayını içtikten sonra dalgın dalgın karşısında bulunan bir iki alimin çayını da içer, onlar fark edemezler. Mustafa Paşa hocalara hitaben: Ben okumuş değilim.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 Kırk kadar sual sorarlar. Umumuna cevap verdikten sonra, her nasılsa Molla Said bir sualin cevabını yanlış söylediği halde, karşısındakiler doğru telakki ederek tasdik etmişlerdi. Meclis alınca Molla Said hatırlar, hemen arkalarından koşarak, ''Affedersiniz, bir sualin cevabını yanlış söylediğim halde, farkına varmadınız.'' diyerek cevabını tasih eder. Hocalar dediler, ''İşte şimdi hakkıyla bizi tam ilzam ettiniz.'' Sonra o hocalardan bir kısmı Molla Said'den ders almaya gelirler. Bundan sonra Mustafa Paşa ahdettiği mavzer tüfeğini hediye eder ve namaz kılmaya başlar.